Selamünaleyküm hocam. Siz değerli hocalarımızı dinlediğim zaman içim huzur doluyor. Sanki bu alemde değilmişim gibi hissediyorum. Yaptığım bütün hataları tekrar yapmamak için Rabbime söz verip duruyorum. Ama sohbetler bittikten sonra yine o hataları yapmaya başlıyorum. Bu durumdan kurtulmak için ne yapmam lazım? Bu beni çok rahatsız ediyor Allah sizden ve ömrünü İslam'a hizmete adamış bütün hocalarımızdan razı olsun. Yani bu kardeşim öncelikle bu duyguya sahip olduğundan dolayı sevinecek. Evet. Bundan dolayı memnun olacak. Biz insanız, melek değiliz. Allah Teala bizi bu dünyaya imtihan olmak üzere gönderdi. Yani hayatın bir o cephesi olacak, bir bu cephesi olacak. Sohbet meclisi, ders halkalarında, Elbette farklı olacağız. Çünkü oralara rahmet melekleri gelir. Dışarıya çıkınca şeytan mevzilenmiş, oralarda hucumu olacak. Yani sürekli şeytana karşı bizim bir mücadelemiz olacak. Allah yolunda mücadelemiz olacak. İmanımızı koruma noktasında bir cihadımız olacak. Hanzala meşhur sahabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde öyle manevi haller yaşıyor ki kendinden geçiyor. Ama sonra dışarıya çıkınca bu kardeşimin yaşadığı halleri o da yaşıyor. Diyor ki Ebubekir radıyallahu an efendimizle mülakat oldum ona dedim ki Nafaka ya han, Nafaka Hanzala dedim. Hanzala münafık oldu. Nafaka Hanzala. O dedi ki Subhanallah. Ne diyorsun sen? Nasıl bu ifadeyi kullanırsın? Dedim ki Resulullah Aleyhisselam meclisine giriyorum. Allah Resulü Aleyhisselam konuşurken sanki cenneti görüyor, cehennemi görüyorum. Fakat dışarıya çıkınca evlat, çoluk, çocuk onlara dalıyorum. Dünya işleriyle meşgul oluyorum. O halden uzaklaşıyorum. Ebubekir radıyallahu anefendimiz Efendimiz dedi ki o bende de oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselam hali soruyor. Hanzala nafaka hanzala. Hanzala münafık oldu ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmasını söylüyor. O da anlatıyor halini. Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki yani siz eğer burada olmuş olduğunuz halde olsaydınız o zaman melekler inerdi yollarda yataklarınızda sizinle musafa ederlerdi. Siz o kadar yükselirdiniz. Yani meleklerle aynı makama ulaşırdınız. Nefsinize bu şekilde siz hakim olurdunuz. Resulullah aleyhisselam Sonunda ona iltifatta bulunuyor. Lakin yahanzala saaten Vasa. Hayatın iki boyutu var. Bir öyle olmak var. Benim yanıma geldiğin zaman bütün dünyalıklardan seni maveradan uzaklaştıran her şeyden kopuyorsun uzaklaşıyorsun. Fakat dışarıya çıkınca bir de hayatın öteki boyutu var Dünyaya dalıyorsun böyle yaşayacaksınız mücadele böyle devam edecek esasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanzala radıyallahu anh Efendimiz'e vermiş olduğu bu cevapla kıyamete kadar bu acıyı yaşayacak kardeşlerimizin hallerine de çare oluyor yol gösteriyor o hafakandan mana krizinden bir mümin nasıl kurtulacak işte böyle kurtulacak hayatın iki boyutu var yani o mana boyutunda o hazı yaşayınca bir daha şeytan gelmeyecek, bize saldırmayacak, böyle bir şey yok. O sürekli gelecek. birakis Allah yolunda olanlara daha fazla gelecek, daha fazla saldırılar olacak. Hı. Efendim bir öyle olacak, bir böyle olacak ama her defasında toparlanıp Hz. Hanzal'a gibi inşallah radıyallaha ayağa kalkma iradesine sahip olacağız. Kardeşim sohbet meclislerinden zevk alacak, almaya devam edecek, dışarıya çıkınca saldırılar olacak ama yüreği hep o sohbet meclislerinde, secdede, rükude kalacak. Allah Teala onu muhafaza edecek inşallah.